Açık Dergi Sanatalk ok. Güncel sanat konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Aktaş ve Sarah Nilsmit İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sanat ve Kültür Sanat Programımızda yine karşınızdayız. Ben Sara. Ben Roşan. Ee, bu akşamki konumuz Meriç Öner. Ee, hem tasarımcı hem de arkitekt diyebilir miyim? Yani mimarlık, etkin, mimarlık. Tamamıyla mimarlık diyelim. Ee, İstanbul'da büyümüş. Şimdi de Salt'ta e, mimarlık projelerini yönetiyor. Sen kendini biraz anlatabilir misin? Söylediğin yeterli belki tamam. de ama yani <gülüyor> mimarlık eğitiminin üstüne daha çok mimarlık kültürünü tartışabilecek bir ortam ihtiyacı olduğunu kendi adım en azından hissettiğim için öyle bir yol almıştım. Salt'da da buna yönelik uygulama yapabildiğim bir noktadayım şu anda. Çok güzel. Meriç akademik bir çalışmalar içinde misin aynı zamanda yani dersi de veriyor musun? Herhangi bir yerde yoksa sadece SALT'taki programları mı yürütüyorsunuz? SALT'ın programları çok yoğun. Itiraf <gülüyor> e, ders vermiyorum ama tabii e, dönemsel olarak yaptığımız projeler e, araştırmayı e, yoğunlukla içeriyor. Orada çıkan sonuçlar bir şekilde bir noktada ilgi çekici olursa İstanbul'da yurt dışında e, bu konularda konuştuğum Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Senin e, tabii e, ağırlıklı olarak üstüne çalıştığın e, şeylerden biri de e, kentsel e, alan mı diyelim Hani urban space nasıl biz bu bu şey kavramlarda herkes gibi biz de çok zorlanıyoruz Çünkü public space, urban space Türkçede e, siz mimarlar nasıl tanımlıyorsunuz Bir de herkesin çok hem fikir e, sanki olmadığı e, bir kavramsal e, durumda mı var. Evet biraz tartışmak gerekiyor herhalde hem fikir olup olmamayı bilmiyorum bazıları belki çok hızlı kullanıyor yani genel olarak birazcık daha kelimeleri kullanmaya dikkat eden bir insan olunca sıkıntıları fark edebiliyor insan. Mesela en yaygın kullanım aslında kamusal alan Hı -hı. özellikle sanatla birleştiğinde hep kamusal alan olarak kullanılıyor ben de sizinle konuşmaya kendi içimde biraz hazırlanırken. ...alan kelimesinin zaten e, sıkıntısını hemen görebiliyorsan... ...iki boyutlu bir şeyden söz ediyorsunuz. Şimdi biz mimarlar <gülüyor> dikkat ettiğimiz noktada bence... E, ...mekandan e, söz etmeyi severiz aslında. <gülüyor> e, böyle bir karşılaştırma yapınca da... ...kentsel mekan e, aslında şehri konuşmaya çalışıyorken... ...belki biraz daha yerini buluyor. E, bunun e, birkaç sebebi var gibi geliyor... Birincisi buradaki tasarım e, alışkanlıkları ile ilgili. Yani mekanı, alanı tanımlayanlar neler? E, kamusal alan belki genel algıda zaten doğrudan kamu için tasarlanmış bir alan e, ifadesini hemen e, onu ifade ediyor. E, kentsel alanda ya da kentsel mekanda e, çok daha fazla artıklardan bahsedebiliriz. İstanbul'da biraz o artıkların üzerine kurulmuş bir şehir. E, tabii ki ee, nasıl söylemek daha doğru olur? Yani her aşamada e, farklı aktörlerin e, başı çektiğini görüyoruz. Bu, ben tabii İstanbul'u böyle söylerken özellikle 50'li yıllardan sonra hmm. e, bugünkü boyutuna ulaşmaya başlayan 60-70 sonrasında İstanbul'dan bahsediyorum. Çok hmm. e, tarihi bir referans da değil. E, tasarımın e, kente bir bakıma girdiği ama bir bakıma belki bazı olanaklar dolayısıyla e, e, en baş e, konu olmadığı e, zamanlarla başlıyor. Bunlar da belki alışkanlık da getiriyor. Hani 50-60'lı yıllara baktığımızda zaten çok yakın zamanda saltta e, AKM üzerine bir hı hı. sergi yapmıştık. Orada da bir inceleme e, fırsatı olmuştu. E, yani böyle biraz konuyor bir şeyler. E, bir yerden İstanbul'a konuyorlar. E, konduklarında da aslında belki her yer için geçerli olabilir ama İstanbul'un konumu dolayısıyla belki de daha devletin otoritesi gibi konuyorlar. Çünkü tabii ki o 20 ortasından itibaren özellikle ilk 30-40 senelik gelişim Ankara'ya maddi olarak en azından yapılmış bir yatırım var. İstanbul... Hem kendisi kentsel mekanını çoktan aslında bir taraftan oluşturmuş bir şehir. Diğer taraftan böyle bir yatırımı almayan o dönem için geri çekilmiş bir şehir. Ama yani endüstrileşme, onun getirdiği yoğunlaşma bu gibi faktörlerde de aslında aktörlerin kendi başına, Belki birazcık Murat Güvenç öyle derdi biraz gizli bir danışıklı dövüş halinde devletle de gizli bir anlaşmayla diyelim devletin yapamadıklarını yaptığı yani apartmanların üretildiği gece konduların <gülüyor> fabrikatörün yapmadığı ama başka bir açıdan desteklediği gece konduların üretildiği böyle her on seneye baktığınızda biraz daha önde olan bir üretim alanı var yapısal olarak. Bunun içerisinde de aslında çok artık alan var. E, şimdi bugün de elden giden artık alanlar. <gülüyor> evet, kendini e, bir şekilde belki halkın kendi adına kullanımı açtığı alanlar artık alanlar. İşte hani, sokakta top <gülüyor> oynamak da öyle bir şey. E, ama işte taşıt geldikten sonra artık o gerçekliğini yitiren bir şey haline geliyor. E, bütün bunların içerisinde Kentsel mekanın aslında belki İstanbul'da biraz kişilerin inisiyatifiyle e, kullanılan, e, kullanımı değişen, e, zaten var olan e, mekanlar gibi görmek daha doğru geliyor. Kamusal alan işte bana bir şekilde hemen böyle bir hem iki boyutluluk e, hem de e, bir düzene sokma e, ve maalesef çok iki boyutta düzene sokma e, şeyi çağrıştırıyor. Bu da aslında bu normalde halen geçerli olan e, tasarım e, kültürünü de çok yansıtıyor. Yani bu Hı. bir master plan e, mantığıyla e, belki çok bir bakıma kendini güncellememiş bir sistemle e, yap, şekiller olarak çiziliyor diyeyim kamusal alan. Dolayısıyla belki kentsel mekandan bahsetmek biraz daha... Yani zengin mekanlar olduğunu fark etmek için ya da mekanın kullanılmasıyla kentselleştiğini fark etmek için önemli. Burada hemen minik bir şey soracağım. Yani dediğin gibi bizde kamusal alan devlet tarafından bir şekilde çalışıyoruz. Tasarlanan alan sanki kullanımda da öyle e, gibi bir durum çıkıyor karşımıza yani kamusal alan halka ait olandan çok sanki devlete ait olan ve onun izin verdiği ölçüde kullanılan bir alanmış gibi a, a, bir algılama söz konusu. Ben öyle, ben öyle bir otoritenin e, ister istemez baskın olduğunu düşünüyorum yani Hı -hı. bu gerçekten belki de e, yani. ...çok farklı sebeplerine bakılabilir... ...bir tanesi hakikaten iki boyutlu... ...bir çizim diyeyim... ...yani hı hı. ona tasarım denmez çünkü... Hı hı. ...böyle bir tip proje... ...iki boyut belki de mekanı bile görmeden yapılmış... ...çizimler ve uygulamalar... ...diyeyim... ...diğer tarafı da zaten onu en... ...aslında daha metaforik olarak... ...iki boyutlu kılan... ...konuşulmadan, tartışılmadan... ...bu da illa birilerinin fikrini almak değil ama... O ...mekanı yaşamadan... ...mekanın çevresini yaşamadan yapılmış uygulamalar gibi algılanıyor. Başka türlü yürütülen projeler varsa da İstanbul'da her köşesini bilmek mümkün değil ama bizim çok tipik kamusal alan diye tanımladığımız ve <gülüyor> beklentimiz olan bu anlamda düzenlenmeli ve işte kentli için işe yaramalı diye beklentimiz olan alanların uygulaması bu ve onun için bence biraz kısır kalıyor asıl ihtiyaçlara biz de aslında bir gün biraz daha az tipik birkaç kamusal alan üzerine durmak istedik biz önceden konuştuk üç tane seçip ilk önce Kadıköy Pendik Promenad üzerine konuştuk sonra da ilk alışveriş merkezi İstanbul'un ilk alışveriş merkezi galeriye bir de vapurun iskelesi değil ama kendisi yani kendisindeki yan küçük güvertisi. yan güvertesi evet ilk önce o Kadıköy'deki promenad üzerine biraz Konuşabilir misin? Evet yani böyle bir kamusal alan mı konuşsak diye e, sizden gelince e, Kadıköy çok gözden uzak bir örnek değil tabii ki ama e, yaşanma şekliyle hakikaten sanki oradan hiç çekilemez alınamaz bir yermiş gibi duruyor şu anda. E, benim en önemsediğim kısmı oradaki oranın aslında meydana gelmesinin sebebi bir sahil yolu ihtiyacı diyelim e, ihtiyaç olduğuna inanç olması en azından. Bu da hani Kadıköy'ün kalabalıklaşması, konut mekanı olarak kullanılmasıyla ilintili. Çünkü şu anda kullandığımız sahil yolu işte 80'li yılların başında yok. Konutlarla biten dolayısıyla bir dönüşü sağlayamayan bir şekilde çıkmaz sokaklaştıran diyelim. Ve evleri de yalılaştıran neredeyse <gülüyor> tabii. Ve plajları olan başka bir dünyasında aslında orası köprü yapılana kadar e, Boğaz Köprüsü'nün tamamlanmasıyla olan değişimden etkileniyor. E, şimdi oradaki sahil yolunun şu andaki tamamen şu andan bahsediyorum. Çok önemli özelliği gerçekten her saatinde ve her gününde e, çok farklı insan gruplarının gözle yapılan bir gözlem benimkisi. E, kullandığını e, fark edebiliyorsunuz. Hani bu ne demek sabah 6'da gerçekten... Her sabah aynı disiplinle koşan, <gülüyor> bunlar da muhtemelen genç profesyoneller deyip hemen profilleyebiliriz. <gülüyor> ee, bir grubun ardından e, havanın güzel olduğu zamanlarda ve yaz zamanlarında e, muhtemelen... Kadıköy'ün ilçe olarak Kadıköy'den değil ama biraz daha uzağından Anadolu yakasının farklı yerlerinden gelen aile ve komşuluk belki ilişkisiyle kalabalık halde eğlenmek, yemek yemek, yemek mangal yapmak, denize girmek için gelen gruplar genelde şimdi Caddebostan civarını anlatıyorum. E, o öğleden sonraki saatlere döndüğünde tabii ki hani lise çıkışı yapan e, öğrenciler e, bisiklete binen akşam saatlerine güneş çekildiğinde yine yazın bu sefer e, şaşkın bakkal tarafına e, geçerseniz kaykay yapanlar e, patene binenler e, hafta sonu dediğinizde zaten bütün her bence e, farklı kesimden e, farklı yerden e, ailelerin deniz havası almak için e, gittiği yer hani bunların içerisinde... Herkesi her yaşı ve her güne farklı kullanımı saymak mümkün. Gece işte içki içmek için toplananlar bütün bunlarla birlikte çok ciddi olarak orada bir bütün Anadolu yakasının ulaşabilenlerin en azından mekansal olarak ulaşabilenlerin bütün yükünü açık hava yükünü kaldıran bir yer. Ve bu kadar farklı aktivite yüzmek dahil olanak tanıdığı. Olanağı da aslında bence çok basit bir yumuşak zemin, çim zemin ve bir de sert zemin, bisiklet vesaire diğer aktiviteleri yapabileceğiniz üzerinden. Sadece bunlar olsa zaten genişliği, kendi mekansallığı ve uzun bir yol kat edebilmenizle kullanılmaya çok müsait hı hı. bir yer ve kullanılıyor. Hı hı. Hani Bugün için İstanbul'da en yoğun olduğunu bildiğimiz, benim bildiğim yerlerden biri. Evet. Çok aslında organik bir kullanma biçimi var burada yani her ne kadar alan tasarlanmış bile olsa mimari olarak e, senin dediklerinden evet. hani insanlar zaten bu kadar tasarıma gerek olmadan da orada kendiliğinden bir yeşillik olmuş olsaydı bile gelip onu bir şekilde kullanacaklardı. Evet. Yani, mutlaka bunu tabii tetikleyen şeyler var ama e, en azından hani o... Tasarımın şöyle diyelim tasarlanmış mekan olarak Haliç kıyısını düşünürseniz aynı etkinliği alamayan çok yer var İstanbul'da. Dolayısıyla oradaki trik o tasarımın inceliği mi yoksa hakikaten mekanın onu sağlıyor olmasıyla insanların orayı benimsemesi mi onu hep düşünmek gerekiyor. Ama yani tasarımın daha olumlu bir katkı koyabilmesi için belki başka şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani Kadıköy'ü alıp başka bir yerde tekrarlayarak... Yani Karadeniz kıyısı tarafında Türkiye'nin tekrarlamaya, İstanbul'un tekrarlamaya kalksanız aynı şey olmayacak. Hı hı. O oranın yoğunluğunu demografik... ve akışı evet. zaten bir akış mekanı hı hı. olarak kullanımına uygun olduğu için hı hı. kendini idame ettiren kendi başına bir haline geldi artık. Hı hı. Peki aynı şeyi galeriye merkeze koyarak Bakırköy sahili için neden söyleyemiyoruz ya da şöyle sorayım sorayım tabii yani galeri tasarlandığında Türkiye'nin ilk alışveriş merkeziydi ve biz ...çok küçüktük ve çok büyük bir olaydı. O kadarını hatırlayabiliyorum ben. <gülüyor> ee, tabii şu anda hani... On, ...orası uzun bir süre atıl falan da kaldı. Yeniden bir canlandırma şeyi var sanırım. Hani biraz da etrafıyla... ...daha ilişkilendirerek... ...yeniden hayata geçirmeye çalıştılar. Biraz da oradan söz etsen bize. Biraz farklı bir örnek evet, sendiriyorsun. Yani Galeriyanın özellikle... ...örnek seçmeye çalışmamın sebebi aslında... ...bugün için alışveriş merkezleri... ...ki Sara'nın böyle örnekleri de var... ...anladığım kadarıyla dünya'nın belirli yerlerinde kamusal alan mı, mekan mı diye tartışabileceğimiz yerler hani bunun zaten ilk etapta kulağa çok kötü geldiğini biliyorum. Bazen gittiğim yerlerde de bunu desteklemek için çok ciddi çaba ama bir taraftan harcandığını görüyorum yani farklı alışveriş merkezlerinin farklı tematik programlarla sürekli kılmaya çalıştığını. Ve tabii alışveriş merkezinin en kritik şeyi orada vakit geçiriyor olabilirsiniz ama orada tüketim temelli vakit geçiriyorsanız bugün hepimizin... hani ...ya da çoğumuzun en azından... E, ...çok akıl karı bulmadığı diyeyim... E, ...bir model oluşuyor... ...ve bu model var yani İstanbul'da... Hı -hı. ...yüzlerce alışveriş merkezi var... E, ...gelmeden önce yine bizim... ...kitaplardan birine e, bakmıştım hakikaten... ...bir buçuk milyon metrekare... ...2004 yılında olan... E, ...9088'de sıfır metrekare... ...alışveriş merkezi varken... ...galeriye açıldıktan sonra... ...işte bir buçuk milyon metrekare kapalı... ...alışveriş e, merkezi alanı... E, ...oluyor ve... E, ...bu 2004 yılıyla 2010 arasında altı e, buçuğa çıkıyor. Yani böyle bir çılgınlıktan <gülüyor> ve sapkınlıktan bahsediyoruz aslında. Ama galeryanın farkı olduğu için bunu tartışmaya dahil edebilmeyi umdum. E, Galerya tasarlandığında Hayati Tabanlıoğlu tasarlıyor. E, i̇şte AKM ile en iyi bildiğimiz. E, Hayati Tabanlıoğlu galeriyi tasarladığında... Ben de çocukluk anılarından bildiğim için oraya örnek verebildim zaten. Orası çok ciddi bir orta avluya, kapalı bir orta avluya bakan galerileri olan bir yer. Farklı bir yerde olduğunu söyleyince, yani diğer örneklere karşı, evet. yani diğer örnekler mesela hangi? Şöyle, cennetlerde farklı olduğu yer şu, bu işte ortaya açılan mekan... Aslında bir bakışma mekanı yani bütün hani kamusallığı yaratan şey aslında o bakışma... ...ve birazcık hani size İstanbul tarihi üzerinden birilerini davet etseniz anlatmaya... ...en çok hani ya da dünya üzerinde zaten kafeler, bakışmalar, konuşmalar bunlar üzerine kurulu. Bir sosyal mekan ve, evet. yaratma çabası. Galeriye ona çok uygun ve hakikaten bütün gençliğin Yeşilcurt, Yeşilköy, Bakırköy civarında... Bütün demeyeyim ama hani orada durabildiği bir şey e, tüketime odaklanmadan öyle yaşanıyor öyle hissediliyordu. ve Sonra e, bu 90'lar ortasıyla başlayıp asıl 2000'lerde coşan bu şeylere baktığınızda ben birkaç tane e, işte Akmerkez, e, Kapitol e, çok, çok sayıda şeylerin e, web sitelerine girdim tekrar mekanlarına bakmak için hatırladığım için e, plan üzerinden de görmek için. E, bu şeyler atriumlar e, gittikçe küçülüyorlar koridorlaşıyorlar e, ve zaten e, o kat galeradaki iki kat olan boşluk ortadan kalktığı için böyle bir görüş açısını sağlamıyor sadece geçmek için yapılıyor yani artık e, bütün sirkülasyon akış üzerine kurulu ya da bütün hikaye sirkülasyon üzerine kurulu e, galerada öyle bir Hı. şey yok. Ee, ve aynı onun çok yakın zamanda muadili Ankara'da karımda 91 yılında Hı -hı. orası da aslında bu bakışmaya o. uygun e, Hı -hı. tasarlanmış e, bir mekan. Dolayısıyla e, yani galeriyi böyle örnek vermek, biraz kışkırtmak, biraz tartışmak için ama e, mekansal Hı -hı. olarak aslında başka bir şey olanak tanıyor. Hı -hı. E, bugün konuştuğumuz alışveriş merkezlerinden farklı olarak onu da e, konuşmak enteresan olur diye düşünmüştüm. Ya bu buradan şunu anlıyorum aslında hani ben 80'lerde ve 90'ların başında hala e, tasarımın sos, sosyal bir mekan e, yaratma e, kaygısı vardı belki yani... ya da onları da içine kat katma, katmak gerektiğini düşünüyordu ama daha sonra bu, bu gerekliliğin Gözetilmediğini Evet şimdi galeriyanın e, o anlamda tarihini bilmiyorum ama e, bir prestij yapısı olma ihtimali yüksek. <gülüyor> mesela hani öyle çok farklı e, <gülüyor> adımlar oluyor. E, 90'lar sonrasında istenen alışveriş merkezinin başka bir şey olduğunu <gülüyor> ve belki bunu hani dünyada da karşılaştırsak benzer şeyleri çıkacaktır belki. E, yani mimarın her zaman tasarımla bunları her zaman yapıyor <gülüyor> olmaya, e, yapıyor olma fırsatı var. E, yani o fırsatları... Hangi işleri kimlerin ne angajmanlarla yaptığına bağlı olarak uygulayıp uygulamadığını aslında yaşıyoruz aslında mimarlıkta çok politik bir şey Çok politik bir şey Yani bunu göz ardı ediyoruz böyle gündelik konuşmalarda sanki ama fazlasıyla öyle Aslında vapurlara gelelim tam da herken en sevdiğimiz <gülüyor> konu bu çünkü bizimle <gülüyor> İstanbul'un vapurları İstanbul'un en önemli simgelerinden biri ama onun ötesinde de hani tasarım olarak da yıllar içinde e, evet. değişmiş e, e, örnekler de var e, vapurların e, yan, kenar, güverte. yan güverteleri ya, Onun da bir ya, özel ismi var mıdır diye çok aradım ama yani, yan güverteden <gülüyor> daha iyi bir şey bulamadım öyle deyince bir şeyler çıkıyor Yan güverte dediğimiz aslında vapurun e, girer girmez ya sağa ya da sola dönüp oturduğunuz bank ya da işte e, vapuru kat edip e, boylu boyunca sağa ya da sola dönüp oturduğunuz bank e, oranın e, her, muhtemelen her zaman e, dan gelen bir özgürlük alanı olma hali var. E, ben yakın zamanda hep vapurla gidip geliyorum ama. ...genelde üst güvertede oturuyorum... ...yaz vaktiyle tekrar aşağıya... ...bu suya yakın bir yere indiğimde... ...fark ettim ki... ...orada e, akşam vapurlarında... Yani ...bu benim şeyim e, saflığım... ...tabii ki hala sigara içiliyor... ...içki de içiliyor... E, ...ve orada... ...bütün bu normal şartlarda... Işte ...2005 yılıydı sanırım... ...gelmiş olan e, vapurda da içilemez... ...açık havada vapurda da içilemez... ...yasanın geçerli olmadığı bir yer var... E, Belki de herkes biliyor ama... ...zaten içmek isteyen orada... ...içmek istemeyen yukarıda olduğu için de... ...orada bir karışıklık olmuyor. O Böyle hani vapuru zorlamamın diyeyim... ...örnek olarak bir sebebi... ...işte bu biraz insanların kendi inisiyatifleriyle... ...oluşturduğu... ...olanaklarla ilgiliydi. Hani oradan bakınca... ...mutlaka... ...bize çok örnek sayabilecek insan vardır. Çünkü bu... ...aslında o mimarlık üzerinden yine soruyorsanız... ...mekan demek insanların... ...ya mekan çok basit şeyle kurulan... ...bu çok böyle klişe örneklerdir... ...o eğitimin içerisinde... ...bir ağaçla, işte bir şemsiyeyle... ...üstünü kapatsan da kapatmasan da... ...kurulabilen bir yer aslında... ...oranın kullanım... ...imkanını... ...tasarımcı ne kadar... ...desteklerse... ...o kadar zaten... ...mekanın kendi... ...potansiyelini ortaya çıkartmış oluyor... Ee, ve İstanbul'da da geniş e, bir coğrafyada da olduğu için e, ben eminim e, çok sayıda çok kendiliğinden kendi kullanımını yaratan e, mekanlar var. Tam bunu düşünürken hatta şu anda Tütün Deposu'nda e, Narfotoz'un Milyonluk Hı -hı. Manzara isimli bir sergisi var. E, o sergi içerisinde birkaç tane bunu gösteriyordu. Bir tanesi e, Mimar Sinan Mevki yine bu TOKI e, konutlarının da. ...olduğu Avrupa olduğunu hatırladığım yer. Oradaki kare e, neredeyse diyeyim endüstriyel bir deniz e, kenarını gösteriyor. E, ve iki kişi e, bir çift şezlonglarını çekmiş oturuyorlar artık deniz kenarında oturuyorlar. Galiba aslında mekan biraz öyle bir şey. E, yani kentsel mekan e, kullanıcıya bıraktığınızda biraz öyle bir şey. <gülüyor> Merit şimdi bugünlerde tabii ne konuşsak konuşalım Gezi'yi konuşmadan çok e, bitiremiyoruz. Tamam, <gülüyor> e, yani, tartışmalar devam ediyor. Tabii yani aslında orada olan şey de senin bu anlattıklarını dinlerken bir yandan da aslında Gezi'de yaşanan sürecinde insanların gidip mekanı kendilerine ait kılmaları e, olduğunu biraz daha net e, öyle görmeye başladım ben. Ee, tabii ki orası bir park, park e, insanların geldikleri, kullandıkları bir yer ee, İstanbul, yani Taksim için ve İstanbul için e, bu parkı vazgeçilmez kılan ne? Yani hepimizin e, şimdi kişisel bir ilişkimiz var, dolayısıyla kişisel bir konu bu Ama e, daha objektif olarak, tasarımsal olarak e, bunu açıklayabilirsen Elimden geleni yaparım aslında çok yakın zamanda biz birkaç sene önce Murat Güvenç ile de konuşarak hazırladığımız bir kitap vardı. Hava fotoğraflarıyla İstanbul'u Oğuz Meric'in hava fotoğraflarıyla çalışıp üzerinden yaptığım küçük söyleşilerden toparlanmış bir şeydi. Ben orada Murat Bey'in çok önemli söylediği bir şeyi ondan sonraki zamanda atlamışım boşluk. Yani bizim için e, kentlerde e, bir yeri bir yerden başlatan, bitiren e, ve bir şekilde aslında yerlere kimliğini veren şey boşluk. Yani bunu, bu o dönemde konuştuğumuz bir şeydi ama benim merak ettiğim diğer şeylerle havada kalıyordu. E, Taksim meydanı böyle bir boşluktur. E, kesinlikle bence e, iyi tasarlanmış ya da tasarlanmış bir meydan değildir. Ama en başından beri olan... En büyük sıkıntı bugün biz o meydanla ilgili herhangi bir konu üzerinde çalışıyorken artık bugünün yöntemleriyle hem konuşmak adına söylüyorum hem de proje tasarım vesaire uygulama aşamalarında yaklaşıyor olmak gerekiyordu. En büyük sıkıntı bir taraftan bu ama işte. Geri alınamaması gereken şeyin o boşluk olması gerekiyor ve bütün bu konuştuğumuz otoritenin bir yere e, bir şey yapıyor olması e, aslında en büyük sıkıntı yani onun otorite olarak parkın otorite olarak bizim gözümüzde de e, gözüküyor olması e, aslında o boşlukların niye değerli olduğunu e, daha kullanıcının e, kendi içerisinden e, dediğin gibi tarifli olması gerekiyor. Mert çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ben evet, Çok güzel oldu, çok teşekkürler. Bu arada küçük bir e, not da düşelim. E, önümüzdeki programımız daha olacak. Sonrasında maalesef sanat oku. Şimdilik e, bitiriyor olacağız. Hem Seran'ın hem benim e, iş hayatımızdan dolayı e, İstanbul'da olamayacağımız bir dönem olacak. O yüzden. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta e, sizleri yine bekliyoruz. Görüşmek üzere. iyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> sanat Talk. Güncel sanat konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Anaktar ve Sara Nils Smith.